Merhabalar, Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ee, normalde bunun ardından ben Gökhan Aslan diye Gökhan'ın sesini duyardınız. Ve fakat kendisi e, yeni yıla nasıl girersen öyle devam edersin e, şiarından hareketle Adana'ya gitti. Adana'da şu anda. Ee, bir konuğum var. Ee, Mimar Sinan Üniversitesi Edebiyat e, bölümünden doçent doktor Seval Şahin. Merhaba, Seva, hoş, geldin. hoş bulduk. Hoş ee, seni Açık Radyo dinleyicilerine tanıtmaya aslında gerek yok. Bunun <gülüyor> ve Güncel'in Edebiyatı programıyla zaten yakinen bilinen bir isimsin artık. Şimdi akademiyada bu hafta evet. senin rehberliğinde memleketteki edebiyat eğitimi özellikle Hı -hı. akademideki üniversite seviyesinde bunun üzerine konuşalım Hı -hı. istiyoruz. Yani Türk, İstersen, dili, ve Türk dili ve edebiyatı. Türk dili ve evet. edebiyatı. İstersen şeyden başlayalım yani Hı -hı. şu anda genel tablo ne alemde? Edebiyat bölümleri nasıl bir format içerisinde şu anda? Ya mesela bizim kendi aramızda hep eskiden beri konuştuğumuz bir şey var. Zaman zaman e, dile getirdiğimiz Türk dili ve edebiyatı. Yani dili ve edebiyat eğitiminin birlikte verilmesi. E, onun yerine mesela hep şey konuşuruz. Türk dili ya da Türk edebiyatı. Bu ikisinin iki ayrı Hı. bölüm halinde mümkünse olmasının daha doğru olacağı işlevsel açıdan. Birincisi bu. Ben de mesela kendi adıma bunun daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü bizde hep dönemlerle ta işte ilk baştan günümüze kadar geldiğimiz için hem işte eski Türk edebiyatı, yeni Türk edebiyatı, hı hı. eski Türk dili, yeni Türk dili ama bu yeni kavrama özellikle yeni Türk edebiyatı evet. biliyorsun yani 19. yüzyılın <gülüyor> başından günümüze kadar devam eden bir şey. O dönemlendirmeleri hani klasik anlamda düşünürsek. O çok büyük bir zaman dilimini kapsıyor. Dolayısıyla dört yıllık lisans eğitiminde öğrencilerin e, alması gereken çok şey var. Ve bu anlamda en temel şeyleri verebiliyoruz. Yine mesela Türk Dili ve Edebiyatı bizim bölüm öyle değil. Yani orada çalıştığım için demiyorum <gülüyor> ama. E, tabii bizim gibi olmayan başka edebiyat bölümleri de var. E, şey yapamıyoruz. E, günceli çok takip etmediği mesela Hı -hı. Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin. Hı -hı. E, ...halde edipte kaldığı, daha ileriye gitmediği. tamplardan sonra roman yazıldığından... Ha, ya ...bir haber bölümlerle <gülüyor> <değil mi>? karşılaşabiliyoruz. <gülüyor> Neyse, mesela bu bize en çok getirilen eleştirilerden birisi... ...Türk Dil ve Edebiyat bölümlerine. Ee, bizim bölüm öyle değil. Yani öyle olmayan başka bölümler de var. Fakat temeldeki ben... ...belirli anlayış ve hani... E, akımların yanı sıra o temel bilgileri vermekle o kadar çok meşgul oluyoruz ki Hı. yani var olan hem dil hem edebiyat ve o bütün yüzyılları ayrı ayrı anlatmak zorunda kaldığımız için maalesef böyle bir problemle de karşı karşıya kalıyoruz. Ama buna dair de mesela şimdi artık seçmeli derslerin falan daha arttırılması sen de biliyorsun yani Hı. üniversitelerde daha seçmeli derslerin arttırılması yönelik çalışmalar var. Onları biz kendimiz mesela işte bu aradaki boşluğu kapatmak için... ...daha çok çağdaş edebiyata e, yönlendirmeye. Hı. Mesela sadece çağdaş edebiyat değil, mesela çağdaş edebiyatın diline de. Yani mesela eğer bir dil bilimcilerin buna da bakması şeklinde bir e, girişimimiz, düşüncelerimiz var. O zaman burada e, yani Türk dili ve edebiyatı bölümlerini aslında... Belki de üçe bölmek gerektiğini anlıyorum senin söylediklerin. Nasılsa ikiye. Yani Dil ve Türk edebiyat. Dili, klasik edebiyat hmm. ve çağdaş e, edebiyat. Çünkü hmm. yani çağdaş edebiyata mesela geldiğimizde de bu sefer e, 200 e, yıl önceki tabii. bir edebiyat ortamı içerisinde değil, hmm. düpedüz dünya edebiyatı e, evet, kapsamında evet, düşünmemiz gerekecek. Tabii, Çünkü tabii. artık çeviri faaliyetinin hmm. daha tabii. da arttığı... ...karşılıklı üstelik çeviri faaliyetinin arttığı bir dönemden bahsediyorsak... ...son hı hı. 150 yıl için... Evet. E, ...dolayısıyla yani Orhan anlamak için Salman Rushdieyi okumadan olmaz... ...ya da Hasan Etoptaş'ı evet. e, anlamak için Borges'i okumadan olmaz... ...gibi bir perspektifte belki de... İhtiyaç var mıdır? Var. Zaten bu sadece edebiyat bölümleri için değil. Mesela yurtdışında uzun zamandır biliyorsun... ...işte bu disiplinler arasındaki ayrışmalar artık gitti yani. Evet. Öyle çok evet. büyük, keskin çizgilerden bahsedemiyoruz. Mesela kültürel çalışmalar çok o yüzden oldukça revaçta. Evet aslında dediğin doğru... Sadece Türk Edebiyatı'nın belirli bölümlere ayrılması değil, Türk Edebiyatı'nın Dünya Edebiyatı içinde. Ee, ama sadece çağdaş değil. Geçmiş de bence tabii, yani. On dokuzuncu yüzyılda tabii, bütün formların tabii. ortaya çıkışı. Aynen. Hani bu Franco Morettin'in söylediği bir şey var ya, bunları bir ayrışma değil, bir uzlaşma olarak okumak. Eğer çünkü ayrışma olarak okuduğunuzda işte şundan sonra bu gelir, bundan sonra bu gelir. Aynen, ya öyle. da her şeyi zeyt i̇şte bir Dönemin ruhu. Yani aynı şeyi Osmanlı yazılırken, işte Fransa'da da yazılıyorsa dönemin ruhu diyoruz. Olay aynen, bitiyor. Ama aynen. hani e, işte böyle bir bakış açısı hem de disiplinleri bu kadar e, kesin keskin çizgilerle ayırdığında çok kolaylaştırıcı bir şey ama diğer taraftan hani senin de dediğin gibi bunu daha uzlaşmacı ve dünya edebiyatı ölçeğinde düşündüğünde artık her şeyden dönemin ruhu deyip yırtamıyorsun, bir yırtamıyorsun. ve o uzlaşma ve o ilişkilerin e, nasıl olduğu önemli ama özellikle 19. yüzyıldan sonra çünkü bu modernleşme dediğimiz evet. tecrübe doğrudan edebiyatta net bir şekilde yani en evet. e, yani resimden sonra en net örneklerini edebiyatta görüyoruz bizde de öyle ve bence bütün dünyada da öyle. Kesinlikle. O modern tecrübenin nasıl anlatılabildiği e, hikayesinin hangi formları e, yani bütün dünyada nasıl yaratıldığını bir birlikte nasıl bir etkileşim içinde olduklarını okumak ve böyle olması bana da daha anlamlı geliyor. Hani Türk dili ve edebiyatı bölümleri olarak biz bugün bunları yapabiliyor muyuz? Aslında bence çok yol kat ettik çünkü en azından artık şey diye bakmıyoruz hani e, bütün hikaye bir Doğu Batı çatışması hikayesidir diye bakmıyoruz ya da bütün hikaye sadece bir e, psikanaliz ve işte çok büyüyemeyen bir edebiyat ya da bir çocuk ülke edebiyatı diye bakmıyoruz. Yani üniversitelerde bu bakış açısı değişti. Ben bundan dolayı çok mutluyum kendi kesinlikle, adıma. Kesinlikle. Çünkü bizde bir de eskiden beri şöyle bir gelenek var maalesef. Ee, gerek edebiyat bölümlerinde gerekse tarih bölümlerinde edebi metinleri bir sosyal tarih, kültür tarihi ya da bir siyasi tarih gibi okumak. Bu metinleri bunlara aracılık etmek. Oysa edebiyat tarihi dediğimiz şey bir form. Yani, yani onu yaratan bir form var ve o formun içinden e, edebi metnin kendisine bakmak bunlar böyle daha artık yerleşik hale gelmeye başladı. Bu da tabii beraberinde edebi tür kavramına e, yeniden bakmayı daha ne diyeyim farklı gözlerle bakabilmeyi e, beraberinde getiriyor. Mesela bugün... Ee, o anlamda ben şeyi de çok önemsiyorum. İşte e, 19. yüzyılın ilk e, modern Türkçe klasiklerinin tekrar yayınlanmaya başlaması. Yani birçok yayın evi şimdi buna merak sardı. <gülüyor> Ve bu güzel bir şey aslında. E, i̇şte örneğin e, Fatih Alt'u araba sevdasını hazırladı. Ve oldukça iyi bir metin bence. Çünkü artık biz öğrencilere araba sevdasını verdiğimizde... ...o araba sevdasını ortaya koyan bütün koşulları... ...o metnin göndermelerini ve metni yaratan her şey aslında bir okuma... E, ön, ...yani okuma önerisi de sunan bir metin haline getirdi. Yani o, klasikleri, sözünü kesiyorum ama... ...klasikleri böyle bir formatta, evet. böyle bir edisyon kritik formatında vermediğin zaman... ...o araba sevdası öğrenci için bir araba cefası haline geliyor çünkü. Geliyor mesela ben her sene sorarım, ben de 19. yüzyıl anlatıyorum... ...çocuklara araba sevdası deyince aklınıza ne geliyor, araba deyince mesela... Hı hı. Ama çünkü her öyle bir şey yok. 19. yüzyılda kafalarında tabii, bir tabii, araba tabii. şeyi olmadığı için hani o bu bile önce, önemli yani bence tabii, bir metinde. Tabii, tabii. Mesela bu metinde o dönemselleştirme tarihselleştirme, evet, tarihselleştirme. <gülüyor> yolu böyle açılıyor. Çünkü bir de şey de önemli ki yine en azından ben kendi kuşağımda bunu çok görüyorum. ...mesela bizim kuşaktaki edebiyat edebi metinlere yaklaşırken... ...sadece işte bu Doğu Batı meselesinden sıyrılıp... ...yani onu bir hani şehrin tarihi, kentleşme tarihi... Mesela. ...çünkü modern... ...çünkü araba sevdası olabilmesi için önce o yolların yapılması lazım. O yolların geçmesi gereken e, büyüklükte olması gerekiyor ki... ...o araba oradan oraya geçebilsin aynen, mesire aynen. yerine. Dolayısıyla daha farklı okumaların bir arada gösterilebilmesi için... ...hem yayın evlerinin materyalleri de... ...biz bölümlere daha iyi hitap edebilir hale e, geliyor. Ama tabii bu metinleri böyle hazırlamak çok kolay bir iş değil. Evet. İşte Fatih onunla üç yıl uğraştı. Ben dört yıldır mavi ve siyahla Senin, uğraşıyorum. Evet. Hala yok <gülüyor> maalesef. Bekliyoruz. <gülüyor> Bekliyoruz umarım bir gün. Evet. E, ama bunlar da iyi bence edebiyat bölümlerindeki eğitime hem katkılı... ...hem de e, şey... ...daha e, farklı bakabilmeyi sağlıyorlar. Dolayısıyla aslında e, şimdi sen ve senin gibi Fatih e, vesaire e, akademisyenlerin açtığı bir yoldan da e, bahsediyoruz. Çünkü şu anda hali hazırdaki e, edebiyat bölümlerinin Türkiye'deki hmm. e, genel profiline baktığımızda orta ya da uzun vadede böyle bir e, eleştirel yaklaşıma hmm. dünya edebiyatı hmm. içerisinde Türk edebiyatını hmm. Türkçe edebiyatı konumlandırma hmm. falan gibi bir perspektife orta vadede kendiliğinden hı hı. gidecekmiş gibi görünmüyorlar evet. Ancak böyle e, çalışmalar sayesinde adım adım adım adım e, bu mümkün olacak gibi geliyor çünkü mesela benim e, en dertlendiğim hı hı. E, konulardan biri elebiyayat bölümlerindeki test çalışmaları hem lisansta hem yüksek lisans hem doktora hı hı. seviyesinde büyük oranda diskriptif çalışmalarda evet, oluşuyor. Çok bir tane dergiyi alırsın, onun transkripsiyonunu hı hı. yaparsın, 20 sayfa giriş, 20 sayfa sonuç yazarsın, bir de indeks, bir de indeks koydun mu? Oh bitti, <gülüyor> al sana doktora tezi. Evet. Gibi bir durum söz konusu ki, yani e, bir e, şeyin e, üniversite'nin hı hı. E, bilgi üretme ...espirisinden vazgeçmesi gibi geliyor bu bana. Yani nesneleştirmeyi evet, yani, yok eden bir şey. Oraya yani, bir şey. analiz koymuyor. Dediğim Hı. gibi bir dönemselleştirme, Hı. bir tarihselleştirme söz konusu değil vesaire. Hı. Sadece bir marangozluk işi. Hı hı. E, hakir gördüğüm için değil, yetersiz Aynen. gördüğüm evet, için evet, tabii. söylüyorum. Şimdi şöyle bir şey de var. Tabii bizim Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri... E, ...yani kocaman 1928 öncesi bir ara parflı dönem var. Evet. Ve e, yani ara parflı döneme ait o metinlerin e, anlaşılması ve okunabilmesi çok büyük bir problem Türkiye'de. Evet. Ve edebiyat bölümleri de bu işi yapabilen bölümler olduğu için... ...ve hali hazırda maalesef daha hala Latin harflerinde olmayan birçok metin Kesinlikle. söz konusu maalesef işte en kanon yazarlarımızdan birisi Namık Kemal ...hala külliyat yok elimizde hani bırak hepsinin Latin harfler olması Ziya Paşa'nın yok yani Şinasi'nin yok Ali Suavi'nin yok yani bunlar 19. yüzyılın kanonları ve biz bunların külliyatlarına bile sahip değiliz dolayısıyla edebiyat bölümleri olarak biz öyle bir görevimiz olduğunda düşünüyoruz. Yani Kesinlikle bu öyle. yani e, şey ara parfüme metinleri ve bu küliyatları hazırlamak gibi bir e, şeyin de bizi beklediğini e, düşündüğümüzden e, buna öncelik evet veriliyor. Bu bir marangozluk ...dediğin gibi ama yetersiz. Tabii ki hani bu metinlerin kendi içerisinde ve döneminde ve bugüne dair neler söylediğini ve ve ya şey çok önemli. Ben hep onu e, mesela gördüğün gibi hep descriptif olduğu için yani yapı. ...anlatım tekniği, kurgu... ...yani bunları böyle bir ilk gibi açıklamak değil... ...ya da ilk evet. psikolojik roman yok... ...ilk sosyolojik evet, roman evet. ya da ilk şey gibi değil... Yani ...ne var hani bu formda dönemiyle ilgili... ...nasıl bir anlatı kuruyor... ...onu besleyen şeyler neler... ...çünkü bu uzay 19. yüzyılda şeyi çok iyi biliyoruz yani... ...Araba Sevdasını yazan adam hep mesela... ...Araba Sevdasını konuştuk bugün ama... E, ...ilk realist tırnak içinde... ...Araba Sevdasını realizmi yapabiliyor... ...çünkü birçok realisti çevirmiş biri... ...aynı zamanda. İşte. ...yani orada hani yatkınlık diye bir şey var... ...kalemi ona yatkın bir taraftan... ...bir dönem hatırlarsın... ...çok tartışılmıştı Şerif Mardin'den dolayı... ...niye kendisi de bir züppe olan... ...yeni Osmanlı'nda bile olmayan bir adam... ...bunu yazabiliyor, yazar... ...çünkü yani şey... ...yatkınlığı o var buna... ...hani onu oradan değil... ...hani daha formun içinden bakmak... ...bir de mesela o dönemdeki züppelere de... ...sadece bir doğu batı... E, ...karşıtlı olarak değil... ...mesela çok ilginç bir şekilde... E, ...bana en azından hep ilginç gelir... ...muhteşem bir iç dünyaları var... ...yani ta şeyden, e, işte intibahtan Ahmet Cemil'e gelene kadar... ...hepsinin müthiş bir iç dünyaları var ve bu iç dünyaları Muazzam bu bir kadar. Zenginlik. E, bir zenginlik. Evet, bir Yani bunları böyle bakmak. Dolayısıyla hani bence şey de önemli... ...senin de dediğin gibi hani hali hazırda kanunlaşmış metinleri de... E, ...böyle klasik formlarla okumak yerine... E, ...bir başka şekilde Bugüne yani. seslenmesine Bugüne izin, izin verecekmiş. İzin vermek ee, ve hani onu okumak. böyle... ...bir böyle bir şey siyasi tarih olarak görmemek... ...ya da bu işi sadece bir Doğu Batı hikayesine çevirmemek... Hani ...bizzat metnin içinden şeye bakmak, forma... ...bunlar önemli ve ama bu, bu da yapılmaya başladı artık... ...yani bir süredir var... ...ve biz yapıyoruz mesela derslerde evet. yani metinleri... ...şimdi tabii bu lisansta biraz daha zor ama... ...yüksek lisans ve doktora da daha ee, kolay olabiliyor... Olabilir. ...daha mümkün olabiliyor öyle diyeyim... E, kaldı ki dediğin gibi şeye e, bakıldığında e, yani tanzimat ve cumhuriyete geçiş dönemi Hı -hı. E, yazarlarına vesaire baktığımızda evet kafalarının bir kenarında Doğu Batı meselesi var yok değil Tabii. ama e, bir taraf halinde değiller Hı -hı. onlar da son derece e, gerektiğinde e, Doğu'ya da Hmm. Söyle, söyleyeceklerini söylüyorlar. Batı'ya da söyleyeceklerini söylüyorlar. Yani aklıma ilk gelen işte Refik Halit'in evet. e, metinlerinde gayet net bir şekilde şeyi görürsün. Yani e, bir Fransız romanında geçen bir parfümü dahi eleştiriyor mesela. Hmm. Yani o aslında üçüncü sınıf bir parfümdür. Bunun burada ne işi var hmm. falan. Derinliğinde bir hakimiyet söz konusu. Sadece bir doğulu yazar durumu değil. Son derece Batı kültüründe hakim ve her iki tarafa da... O mesafeyi alabilen isimler. Tabii gündelik yaşam pratikleri de önemli. Evet. Sonuçta hani edebiyat evet. gündelik yaşam pratiğinden bağımsız bir şey değil. Yani hiçbir şey anlatmasa da o gündelik yaşam pratiğini her zaman ben öyle düşünüyorum Kesinlikle. kendi adıma. Onun içinde bulabilmemiz mümkün. Yani bu otuzlu yıllardan ki hani cumhuriyetle birlikte başlayan yine tırnak içinde modern yaşam pratiğinin etkilemediği hiçbir yazar yok. Neredeyse. Kesinlikle öyle. Ama işte onun tek görüleceği yer bir ayrım hikayesi değil. Çünkü oradan yazar kendisine başka bir ifade şekli buluyor. Başka bir anlatma tarzı buluyor. Bir şeyi başka bir şeyle birleştirmeyi öğreniyor. Ya da kendisi de çoğu zaman fark ediyor. Mesela 30 yıllardan sonraki o kadar çok yazar vardır ki... bizi buldukları ilginç anlatım teknikleriyle şaşırtan... ...çok fazla yazar vardır mesela... Hani bunlar bu teknikleri nasıl buluyorlar ya da bu niye böyle diye çok düşündüğümüz bence o biraz işte o yaşam pratiğini anlatıya geçirmek ve tabii özellikle 1940'lardaki sansür. Evet. çok yani sansürün en yoğun olduğu dönem ee, bütün bunlar aslında yazarlarda yazma pratiğiyle ilgili çok fazla deneysel hatta egzersizlere de sebep olmuş bir taraftan o yüzden hiç düşünmediğimiz çok ilginç şeylerle ...yani kendileri belki aramadan buluyorlar. Biraz böyle... E, ...benim mesela onlardan biri olduğunu düşünürüm. <gülüyor> ya hayatının sonlarına kadar... ...hep böyle çok ilginç... ...anlatım teknikleri, Peyami Safa yine... ...o anlamda çok ilginç bulduğum biridir. Suat Derviş yine... ...bütün o Cumhuriyet dönemindeki kadın... ...kanon dışıdır. Evet, yani evet, halde maalesef. edip bir kanondur ama... ...yani neredeyse Ali Edib'in hiçbir romanlarında bir kadın arzusu yoktur. Kadınlar kadın gibi değildir ama Suat Daerş öyle değildir mesela. Evet, Neziye evet. Muhittin e de değildir. Ee, bunlar da mesela şimdi daha merak edilen... ...daha araştırılabilen yazarlar olmaya da başladılar. Buna dair de mesela işte... E, ...alt türlere dair dersler de çok açılmaya başladı Türkiye ve bölümlerinde. Mesela benim bildiğim işte bir e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde polisi ile ilgili bir ders açıldı. Bunlar da iyi, çok önemli, önemli çok ve önemli. iyi gelişmeler bence. Ee, peki şimdi edebiyatın kendi meseleleri haricinde bir de bu edebiyatın tarihinin yazılması Hı -hı. meselesi var. O en büyük mesele. Yani, Eskiden beri. <gülüyor> e, bir hani Türk edebiyatı şeyi tarihi geçtim. Yaz. Hani Horasan'dan evet. e, bu yana e, evet. gibi bir tarihi geçtim. Hı -hı. Bu bahsettiğimiz son dönem, evet. 150 yıllık Tanzimat'tan buraya evet. e, bir tarihi bile evet. e, şey yapabilen hakkıyla e, ele alabilen bir tampınar var işte yani <gülüyor> o, o tampon vardı işte şeyde duruyor e, kült eser olarak evet. masamız üzerinde duruyor ama sonrasını evet. na dair evet. e, hani ders kitabı e, olarak evet. okutulabilecek ...yahut e, oturup üzerine tartışma tarih yürütülebilecek olur. tarih olarak e, yani en çok en çok işte şeyin e, Salah Birsel'in ...Salah Bey tarihi... Hı hı. ...o da 1940-50'lerde duruyor. Hı hı. Şimdi sonrası ne oldu? Hı hı. Yani üzerine koca evet. bir 70 yıl geçti... ...ve bunun tarihi henüz yazılmadı. Aslında şey İncengi'nin yazdı... ...yani Cumhuriyet döneminden... ...yani Tanzimat Cumhuriyet dönemi... ...ve neredeyse günümüze kadar çok büyük bir... E, ...yani uzun yıllar içerisinde yazdı. E, yani bu çok... ...aslında tek başına bir edebiyat tarihi yazmak... ...ne kadar mümkündür... ...ben onu bilemiyorum... Bana çok mümkün görünmüyor açıkçası. Hı hı. Çünkü bir de bize işte biraz önce de konuştuğumuz gibi... ...edebiyat tarihleri de hep içerik üzerinden yazıldığı için... ...yani metinlerin içeriği evet. ve işte bir dönemlendirme... ...işte Tanzimat, Servet Milli Edebiyat böyle bir şey. Ama bir taraftan bakıyorsun Ahmet Mithat'ı nereye koyacaksın yani Tanzimat'tan ta... Ve ikinci meşhurçesinin sonuna kadar var. Ve edebi eser vermeye devam ediyor. Abdülhakamit'i nereye koyacaksın? Yani 19. Evet, yüzyılın evet. sonundan... ...Cumhuriyet'in 1930'ların sonuna kadar var. Ve eser vermeye devam ediyor. Nereye koyacaksın yazdığı şeyleri? Dolayısıyla basitçe bir... basitçe böyle işte e, batı etkisinde edebiyat... Evet, ...diyip yani, geçirebilecek bir durum değil yok. o. Durumda ee, yok. Bir de mesela şey de var hani o da çok tartışılan bir şey... Bir, ...işte bir Türk edebiyat tarihi ya da Türkçe edebiyat tarihi yazmak mümkün müdür? Evet tabii mümkündür. Hani ben bunun yazılamayacağını düşünmüyorum kendi açımdan. Fakat işte o biraz önce konuştuğumuz gibi henüz külliyatların olmadığı... ...henüz daha hiçbir eserini, latin harflerinin aktarılmadığı yazarlar, şairler söz konusu olduğunu düşündüğümüzde... ...hani elimizde daha bir malzemenin hepsi yok... Malzemenin evet, evet. hepsi en büyük problemlerden, en büyük biri problemlerden bu. birisi bu. Mesela gazete ve dergiler yine öyle. Çünkü bir edebiyat tarihi yazarken gazete ve dergiler de çok önemli aslında. Sadece edebi metinler değil, onlar üzerine ne konuşulduğu, ne, yani ne denildiği tartışmaların çıkıp çıkmadığı. Çünkü bir edebiyat tarihi onu var eden bütün bence iletişim ağlarından bağımsız bir şey olamaz. Yani kesinlikle, salt metin kesinlikle. de olamaz, şu da olamaz ama... Onlar da zaten yani yine 1928 öncesi bir sürü gazete ve dergi hala latin harflerine aktarılmamış bir şekilde duruyor. Dolayısıyla bunların daha hepsi bir araya getirilememişken, yani bu koskocaman bir problem bence, getirilememişken bir edebiyat tarihi yazmak her zaman eksik olacak. Bu bir gerçek. Ama... Diğer taraftan şey olması gerektiğini ben düşünüyorum. Bir e, form üzerinden yani formların ve formların kendi ilişkilerin e, ve bağlantıların göz önünde bulundurulduğu bir edebiyat tarihinin zorunluluk olduğunu düşünüyorum. O şekilde yazılması gerektiğini. Çünkü o zaman biz imgeleri de okuyabiliriz. Yani ne bileyim şey ne kadar güzel olur. şeh Garip'ten Murat Anmıngan'a kadar ateş ne demek bilsek falan mı olur yani değil mi? Harika. <gülüyor> yani Harika. Çok, çok güzel olur ama belki bir gün. Ee, bir sonlara doğru yaklaşıyoruz ama Hı -hı. E, bir de evet dediğin gibi e, Türkçe edebiyatın tarihini yazmanın en büyük e, engellerinden problemlerinden eksikliklerinden biri e, evet külliyatın tamamına Latin alfabesinde hala maalesef. sahip değiliz maalesef, maalesef. E, ancak bunun yanı sıra e, bir yandan bunun için çalışırken bir yandan da sanki bir de edeb Hı -hı. edebiyatın eleştiri tarafına da Evet. Ee, şey yaptığımızda baktığımızda e, eleştirel e, literatürle, evet. kavramlarla yani geniş anlamıyla evet. felsefeyle evet. E, edebiyatın ilişkisini yeniden kurmamız e, gerekiyor. gerekiyor gibi geliyor tabii, bana. Tabii tabii gerekiyor. Yani bir de... Uzun zamandır çünkü edebiyat bölümlerimizde o felsefe tarafının evet. koptuğunu. Ya Bir de şey var Türkiye'de mesela e, bakıldığında Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde bizim okuttuğumuz kitaplar mesela Berna Moran. ...Türk Dili eşsiz ...bir bakış, bir ders kitabıdır. Yani okutmayan hiçbir Türk Dili ve Edebiyatı bölümü Tabii. yoktur. Onun seçtiği bütün kitaplar... ...bugün kanon olmuştur. Ve bir İngiliz filologudur yani... ...Bernam Orhan. Mesela. Jale Parla'nın... ...keza 19. yüzyıldaki en parlak... ...bence yapılmış çalışmalardan birisi... ...Babalar ve Oğullar. Kesin, Tanzimat romanı kesin. üzerine. Keza bir İngiliz... ...dili ve edebiyatı i̇şte. hocasıdır. Kendisi ama Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin... ...olmazsa olmaz kitaplarından biridir. Evet. Ben çok mutlu oluyorum Nurdan Gürbilek, yani Türk Dili ve edebiyatı bölümlerinde çok tartışılmaya, onun denemeleriyle ve onun bakış açısıyla birlikte e, yeni e, perspektifler kazanmaya başladı. Ve gerçekten özellikle yine benim kuşağımın çok önemsediği ve biz okutuyoruz yani Nurdan Gürbileği. ...yine o da önce sosyoloji... ...sonra İngiliz Dili ve Edebiyat eğitimi almış biridir. Yani henüz... <gülüyor> ...Türk Dili ve Edebiyat... <gülüyor> ...bölümden mezun olup... <gülüyor> ...bu derece etkili <gülüyor> olabilmiş. Mesaj <gülüyor> alındı. <gülüyor> Biz henüz o kadar etkili şeyler yazamadık... ...öyle diyeyim. Böyle bir gerçeklik de var. Böyle bitireceğiz ama... ...kızıma bakma... <gülüyor> ...böyle bir e, realitede var. Herhalde daha çok çalışmamız gerekiyor. Ama işte bu tam da... ...dediğin gibi bir şey. Hani... ...o eleştirel bakış açısını e, ve yani metne nesnel bir olgu olarak bakabilecek e, eğitim formasyonuna sahip olunmaması ile ilgili bir şey. Evet, demek ki evet, bu evet. yani diğer filoloji bölümlerinde yapılabilir Hayır, bir şey. Yapısal, kendim... yapısal ya, bir durumdan evet, bahsediyoruz. Yani bu, bu, bunu gösteriyor yani Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde demek ki biz bunu yani öyle bir formasyona henüz çevirememişiz <gülüyor> <gülüyor> umarım bundan sonrası için evet. bu bir şey haline gelir bir çıpa evet. en azından evet. yani önce evet. şunu bir yapalım Evet, yapalım gibi ya. bir evet. şey haline gelir umarım umut ediyoruz <gülüyor> <gülüyor> pekala son dakika içerisindeyiz dolayısıyla senin en azından kendi şeyin için <gülüyor> son şeylerini öngörünü <gülüyor> alarak kapatalım programı ben yani benim öngörüm Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin artık daha eleştirel yani metinlere daha erişti. Çünkü böyle bir maalesef akademilerin bu işe yani bütün dünyada dışarısı değil akademi daha etkilidir eleştirellikte ve kanon oluşturmakta. Evet, evet. Fakat bizde tam tersi söz konusu. Yani dışarısı daha etkili. Yani neredeyse akademi hiç... Yani bu belirleyiciliği... Işin belirleyiciliği yok gibi görünüyor. Bu ama yavaş yavaş azalıyor. Çünkü akademiler güncel edebiyatla da daha yakından ilişkiye geçtiler. O anlamda ben daha iyi olacağını düşünüyorum. İlerisinde. Ümit var bir kapanışla <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> bu haftaki akademiyi de böylece bitirmiş oluyoruz. Ayaklarını sağlık çok teşekkürler katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta akademide tekrar görüşmek üzere. İyi günler.